yaşıyorsunuz? Şu an hepimiz aynı havayı olmasa bile benzer amaları soruyoruz. Belki aynı şehirdeyiz, aynı ülkedeyiz çoğunlukla. Ve sağımıza, solumuza, önümüze, arkamıza baktığımızda bir şeylerin yolunda gitmediğini görüyoruz. Ve insan olan, evet insan olan, insan olmak isteyen... Aklı dili döndüğünce soru sorar, merak eder, bunun nedenlerini bulmaya çalışır, değil mi? Yıllardır bu coğrafyada, bu ülkede, Türkiye'de, müsamere diye adlandırabileceğimiz, Panel diyebileceğimiz, farklı formatlarda, televizyonlarda, orada burada, müsamere olarak adlandırabileceğimiz, veya taraflar buluşuyor, konuşuyor, tartışıyor ve benzeri başlıklarla sunulan, sunulmaya devam eden tartışmalara, müsamereleri şahit olduk. Ne kaldı aklımızda? Ne var elimizde? ...öğrendiklerimiz, duyduklarımız, seslendirdiklerimiz, argümanlarımız ne kadar aydınlatıyor? Akademisyenlerin ideolojik bir gözlük kullanmaması gerekir. Ve akademisyenler siyasetçi olmadıklarını olaylara ideolojik yaklaşmadıklarını bilimsel yaklaştıklarını vurgulama ihtiyacı hissederler. Üstünlüklerini burada görürler çünkü. Ama hangi tarafa dönersek dönelim ister önümüze dönelim ister sağımıza ne kadar siyasi olduklarını Nasıl siyasi tavırlar takımlıklarını anlayacaksınız? Yani, Filistin'e döndüğünüzde, Türkiye'de ya da dünyanın birçok yerindeki akademisyenler şunu söyleyemiyor. Kardeşim, bu gece konuyu kaldırın buradan. Bu gece konuyu buradan kaldırın. Yani bunun elle tutulur, savunulur, hiçbir tarafı yok. Yani bunun müsamaha edilebilir, düzeltilebilir. Hiçbir taraf yok, bunu kaldırmak gerekiyor. Böyle bir cümle duydunuz mu? Böyle bir cümle okudunuz mu? Diyelim şehir suyunu kirleten gece kondular gündeme geliyor. İşte belediyenin bunlara karşı daha dikkatli olması... Harekete geçmesi isteniyor, işte suda ölçüm yapan bilim adamları tarafından. Ama ne ilginçtir? Yine bilim adamları bu defa dünyanın merkezini kana bulayan, kirleten, hiç kimsenin yarasına merhem olmayan bir gece konunun kaldırılmasını telaffuz dahi edemiyorlar. Bütün çabaları, dikkat edin, bu gece konuya bir tapu vermek için. Hatta çoğu tapuyu vermiş bile. Hani siyasi değiller? Bu gerçeği söylemekten alıkoyan şey nedir? Hangi menfaat bağı, hangi siyasi bağlılık, bakın, bir dışişleri dışları bakanımını söyleyemez, sorumlulukları vardır, kameralar karşısında daha resmi, artık dış politika, belirlenmiş dış politika ölçülerine göre vasati, vasat bir konuşma yapar, barışı temenni eder, çabaların artırılması gerektiğini söyler vesaire. Peki bir ülkenin aydınları akademisyenleri! Niye bunu söyleyemez? Bir insan yaşadığı topraklarda bu kadar mı yabancı olur? Burası otel mi? Yol geçen hanım mı? ...gereken nedir? Niye seslendirilemez? 1940 yıllara... ...Münir... Gapran Kapetonoviç ile tanışmaya gidelim. Ne dersiniz? Münir Gapran Kapetonoviç. Genç Müslümanlarla ilk defa Hüsrev Bey Camii'nin ağlusunda karşılaştım. Bu karşılaşmalarda tanıdığım arkadaşlar beni hem heyecanlandırıyor hem de çok sevindiriyordu. Çünkü bunlar da benim gibi İslam'ı yaşıyorlardı. Hüsrev Bey Camii'nin yanında lokalimiz vardı. Orada Genç Müslümanlar Derneği'nin eğitimcilerinden Kasım Efendi Doktor Çağ, Hafız İbrahim Efendi Trebiyeli, Mehmet Efendi Hancic ve daha bazı eski genç Müslüman üyeler bize çeşitli konularda ders veriyorlardı. Beni 15 yaşlarında bir genç olarak burada en çok memnun eden şey, bu insanların bana karşı bir talebe, arkadaş gibi davranmalarıydı. Kardeşlik, ve arkadaşlık havası beni fethediyordu. Her yerde sıcak bir kabul görüyordum. Burada sövmelerin ve hakaretlerin yeri yoktu. Bu konuşmalarda okula aldığımız din derslerimizi derinleştiriyor ve genişletiyorduk. Kütüphanemiz de vardı. Din ve felsefe konularında bol bol eser okuyor ve tartışıyorduk. Her toplantıya büyük bir zevkle katılıyordum. Hayatım anki gün yeni bir anlam kazanıyordu. <Gülüyor> İzlediğiniz Doğu Bostadaki çetlik kahramlarından kaçan muhacirlere ve yoksullara yardım topluyorduk. Kısa zamanda çok sayıda değerli dostlar kazandım. Saraybosta'nın sayfiyelerinde toplu gezilere çıkıyorduk. Cumaları genelde Çare ve Camii'nde buluşuyorduk. O devrede Çare ve Camii daha ziyade gençlerin camii olarak biliniyordu. Her şey öyle güzeldi ki kalbim ve ruhum doktoluydu. Her yeni aydınlanan günü sevinçle karşılıyordum. <gülüyor> aile arada saraybosna sık sık bombalanıyordu. Çok ölenler ve yaralananlar oluyordu. Yaralılarla da ilgileniyorduk. Tüm bunlar daha iyi bir insan olmamıza yardımcı oluyordu. Birbirimizin hatalarına dikkat çekiyor ve üzerimizdeki kötülükleri atmak için birbirimizi uyarıyorduk. Bu bizim adetimizdi. Trebević'te, satrançta, futbolda koşuda ve kayakta yarışıyorduk. 1943 yılında Trebevich sinemasında bugünün partizanı Trebevich sinemasında oynayan ve Araplara hakaret eden bir İtalyan filmine karşı yaptığımız protesto hareketini hatırlıyorum. Sinemanın içinde tam bir gösteri yapmıştık. Filmin ortasında Aliye İzzet Begoviç ayağa kalkarak Filme saldırmaya başlamıştı. Işıklar yandı. Filmin oynatılmasına son verildi. Biz sandalyelerle gürültü çıkararak sinema salonunu terk ettik. Dışarıya çıktığımızda bazı kimseler sinemanın camlarını dağıtmamızı teklif ettiler. Yine de biz böyle bir eyleme girişmedik. Bizden bir heyet Diyanet İşleri Reisliğine gidip adı geçen filmin vizyondan kaldırılması için müdahale edilmesini istedim. Ertesi gün film vizyondan kaldırıldı. 1944 yılının yaz aylarında ben ve liseden iyi bir arkadaşım olan Salih Karaağaç'te Mistik Camii'nde faaliyet göstermemiz için görev almıştık. Orada gençleri topladık ve teşkilatımıza yeni üyeler kazandırdık. 6 Nisan 1945 yılında komünistlerin iktidara gelmeleriyle bizim tüm faaliyetlerimiz yasaklandı. Kütüphanemize ve orada bulunan mütevazı eşyamıza el konduk. Ancak az bir miktar kitap kaçırmayı başarabilmiştik. 1946 yılının baharında teşkilatın bazı eski üyeleri tutuklanıp sorguya alınmışlardı. Bunların bu Tev Dervişević, Arya İzetbegović, Fahri Uzunović, Şevkiya Pločo ve Eşref Şamparan'ın olduklarını hatırlıyorum. Daha önceleri Necip Şakir Begović de eşi Alfinde ve Etem Şahović de tutuklanmışlar. Bir ila dört yıl arasında ceza almışlardı. İhbar edildiğimizi seziyorduk. Okullarda din bilgisi dersi kaldırılmıştı. Camilerde vaazlar ve bütün dini toplantılar yasaklanmıştı. Öyle ki evinde ölüsüne kelimeyi tevhid okutanları dahi hapsediyorlardı. Başlangıçta hepimiz şaşkına dönmüştü. Yine, yine de aramızdaki ilişkiyi koparmamaya... Dostluklarımızı devam ettirmeye ve birbirimizi kaybetmemeye kararlıydık. Bize karşı okullarda da baskılar başlamıştı. Koyucular yani genç komünistler bizi sürekli olarak izliyorlar. Ve okuldan attırabilmek için bahaneler bulmaya çalışıyorlardı. Fakat ben oldukça başarılı bir öğrenci olduğum için... Öyle okuldan attırılacak bir kusur bulmaları biraz zordu. İnançlı öğrencilere bazen fiziksel saldırılar da bulunuyordu. Bir seferinde Saraybosna Teknik Lisesinde koyucular yani genç komünistler inançlı öğrencilere karşı saldırı düzenlemişlerdi. 1945 yılının Aralık ayında bir gençlik konferansı esnasında inançlı öğrencileri sınıfın bir köşesinde sıkıştırıp feci şekilde dövmüşlerdi. Dövülenlere hiçbir acil yardım yapılmadan milisler hepsini alıp hapse atmışlardı. bireysel saldırılar da sık sık oluyordu. Benim bulunduğum ikinci erkek lisesinde sınıf arkadaşım Izo'ya koycular saldırmışlar. Kendisini tuvalete sokup yüzüne gözüne domuz yağı sürmüşler. Ve zorla ağzını açıp domuz yağı yedirmeye zorlamışlar. Bizim Genç Müslümanlar olarak, öyle bir ortamda gerçek kimliğimizi gizlemekten başka bir seçeneğimiz yoktu. Sokakta bile bir araya gelemez olmuştuk. Bundan böyle, ortalıktan uzak, evlerimizde gizli toplantılar yaparak, düşüncelerimizi yaşatmaya karar verdik. Kur'an eğitimi görüyor, İslami eserler okuyor, ve sohbetler tertip ediyordu. Fazla göze batmamak için bu toplantıların üçer kişilik gruplar halinde yapılmasının daha sağlıklı olacağını anlamıştık. Müzik <gülüyor> Müzik Saraybosta'da tutuklamalarla ilgili sürekli haberler dolaşıyordu. Tutuklamalar genelde geceleri yapılıyordu. Ve bunlar insanlarda büyük bir korku yaratıyordu. Öyle ki insanlar birbirinden korkuyordu. Hiçbir tahkikat yapılmadan, asılsız ihbarlarla dahi insanlar tutuklanıyordu. Bizler, tüm bu olup bitenlerin bilincindeydik. Fakat yine de, toplantılarımızdan ve derslerimizden vazgeçmek istemiyorduk. Teşkilatımızın, genç Müslümanlar teşkilatının dağılmasına izin veremezdik. Hatta, dürüst ve ahlaklı gençleri... İslam'a kazandırmaya çalışacağımızla aramızda an geçmiştik. Evet, birkaç yıllık çalışmayla ve çok ağır şartlar altında bin kadar kız erkek gencin katıldığı, bu illegal teşkilat böyle kuruldu. Ben bir gün polis tarafından keşfedileceğimizi biliyordum. Çünkü günlük yaşamın her safhasına nüfuz etmiş olan istüyonlardan gizliliğimizi koruyabilmek tamamen imkansızdı. Buna rağmen İslam'a ve milletime hizmet etmeyi hedef seçmiş olan bir teşkilatın mensubu olmayı, hem bir şeref hem de, ilahî bir görev veriyordu. 1947 yılında Saraybosna teşkilatımızda yapılan tutuklamaları hatırlıyorum. Aslında bu gibi tutuklamalar daha önceleri de birkaç kez olmuştu. Fakat tutuklananların hiçbiri beni ele vermemişti. Daha doğrusu bu kimseler benim hakkında pek fazla bir bilgiye de sahip değillerdi. Bu tutuklamalar 1947 yılının 30 Nisan'ında başlamıştı. Ben o sırada lise son sınıfa gidiyordum. Mezuniyet imtihanları yaklaşıyordu. Tatilin başlamasına daha 30 gün vardı. İzo Rijanoviç ile aynı sırada oturuyorduk. Kazım Viteşka da benim arkamdaki sıradaydı. Okuldan eve geldiğimde yemeğimi yedim ve uykuya yattım. Öğleden sonra saat iki buçuk civarında kapının zili çaldı. Evde yalnızdım. Kız kardeşim eczanede, eniştem de, işteydi. Ailem de bulunuyordu. Kapıyı açtığımda karşımda gayet korkmuş ve sararmış bir vaziyette Kazım'ı gördüm. Yoksa bir ölüm hadisesi mi oldu diye kendisine sorduğumda, Saat 3'te Şaloma Albahariye Caddesindeki UDB'ye gitmem için davetiye aldım." dedi. Burası Şamuluş adı ile bilinen ve savaş yıllarında Ustaşalar tarafından ağır ceza hapishanesi olarak kullanılan bir yerdi. "Kazım bana, şayet dönmezsem lütfen aileme ve teşkilatımıza haber ver." dedi. Bu vesileyle Kazım bana ilk kez olarak teşkilat adını almıştı. Biz teşkilatın gizlilik kurallarını kesin olarak uyuyorduk ve hiçbir zaman birbirimizin yanında teşkilatın çalışmalarından söz etmezdik. Fakat bu kez ben de kendisine, peki Kazım, Allah seni korusun demek suretiyle, benim de Genç Müslümanlar Teşkilatı üyesi olduğumu itiraf etmiş oldum. Bununla kendimi ele vermiş oldum. Fakat hem İzoya hem de Kazım'a güvenim tamdı. İki yıldan beri büyük dostluğumuz vardı. Kazım, babasını çok erken yaşta kaybetmişti. Ailesini... ...annesine bakıyordu... ...ailesine annesi bakıyordu... ...Golo bir ticada oturuyordu... ...Kazım gitti... ...Allah'ım, acaba buna şimdi ne yapacaklar... ...diye kendi kendime soruyordum... ...bundan sonra artık uyuyamadım... ...çok huzursuzdum... ...Va <gülüyor> o Sarko Karabdic ile birlikte, öğleden sonra saat 18'de sinemaya gitmeye karar verdik. Kendisine saat 5'te uğradım ve Kazım'ın başına gelenleri anlattım. Partizan sineması için bir bilet aldık ve bu arada... Yol boyu sağda solda dolaştık. O gün Tahir ile Zühre adındaki Rus filmi oynuyordu. Filmi seyrederken karşımda hep Kazım'ı ve onun huzursuz bakışlarını görüyordum. Film biter bitmez bir şeyler öğreniriz diye Kazım'ın evine gittik. İyi hatırlıyorum. O gün tıpkı sonbahar yağmuru gibi ince bir yağmur yağıyordu. Katedralde çalan çanı da hatırlıyorum. Akşamın sekizine haber veriyordu. Neden olduğunu tam bilemiyorum ama bu çan sesi sanki beynimi uyuordu. Herhalde o müstesna psikozun etkisinden olmalı. Bu akşam ben de tutuklanacakmışım gibi bir halim vardı. Kazım'ın sorgulanması neticesinde nelerin olabileceğini. Salko'yla yol boyu konuşuyorduk. Acaba sorgulamacılara bir şeyler sızdırır mı diye merak ediyorduk. Kazım evine vardık ve yavaşça kapısını tıklattık. Annesi korkmuş bir vaziyette kapıyı açtı. Az önce UDB'liler geldi. Arama tarama yaptılar ve Kazım'ı tutukladılar. Kendilerine rastlamamış olmanız büyük şans. Biz Kazım'ın annesini birkaç kelimeyle teselli etmeye çalıştık. Fakat bunun çok küçük bir teselli olduğunu biliyorduk. Halko Kendisine hemen Halit Kaytas'a gidip, Kazım'ın tutuklanmış olduğunu haber vereceğini söyledi. O gece uyuyup uyumadığımı hiç bilmiyorum. beliler genelde gece yarısından sonra gelirlerdi. Sabah olmuştu. Hazırlanıp okula gittim. İzo bugün biraz geç kalmıştı. Geldiğinde kendisine dünkü olayı anlattı.